Merhabalar. Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ee, Hasan Topal'la beraberim. Hasan Bey merhabalar. Merhaba. Onu kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Hasan Bey İzmir Mimarlar Odası e, Başkanı. Yeni bir seçim sürecinden sonra da e, tekrar bir başkanlık süreci başlamış durumda Çok yeni galiba evet, Kaç gün evet. oldu? E, bir haftalık diyebiliriz. Tekrardan tebrikler. Çok teşekkür ederim güzel bence muhteşem yani ben ne kadar buraya anlatsam e, bitiremem belki daha önce de e, radyo programında birkaç kez de dinleyenler hatırlayacaklardır bahsetmiştim İzmir'in bir mimarlık merkezi var e, aslında burası mimarlar odası İzmir mimarlar odası e, şubesinin aslında merkezi Biraz onu dinleyeyim istiyorum sizden. Hani bu iş nasıl başladı? Çünkü Mimarlar Odası'nın bir yeri vardı hala hazırda. Bir, bir binanın içerisinde birkaç kat bir yeri vardı. Pek çok mekanda kullanıyordu çeşitli etkinlikler için. Ama şimdi mesela kaç bin metrekarelik bir yerdeyiz şu anda? Onu da söyleyeyim. Hemen onu söyleyeyim. Üç <gülüyor> bin metrekare bir alan. Aslında belki şöyle bir tarif yapmak daha doğru. Yönetim kurulumuz çok uzun yıllardır kentlerin mimarlık niteliğinin yükseltilmesi, karar vericilerde ve kentlerde canlı bir mimarlık kültürünün geliştirilmesi ve mimarlığın yaratıcı ve yenilikçi yüzünün topluma daha çok yansıtabilmesi bağlamında bir e, politika uyguluyordu ve çeşitli arayışlar içerisindeydi. Bu çok özetle tarif ettiğim politika aslında mekansal olarak destekleyecek, kuşkusuz son derece zengin bir program bizim de oluşturulabilecek şekilde bir mimarlık merkezi tarzında aslında bir kurumsal yapı daha çok öne çıktı çalışma programlarımızda. Yani Mimarlar Odası'nın şubesinin işlevleriyle Mimarlık Merkezi'nin işlevleri bu anlamda bir miktar ayrılıyor denebilir. Çünkü Mimarlar Odası'mız şubesi sonuçta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanun kapsamında kamu kurumu bir meslek kuruluşu. Dolayısıyla yasayla tarif edilmiş görev ve sorumlulukları var. Oysa bunu merkez olarak tanımladığımız zaman çok daha içerikli, çok daha farklı alanlarda, çok daha kapsayıcı, kavrayıcı ve çeşitlendirici bir şeyle yüklemek mümkün. İşte başınızı da... iş alıyorsunuz aslında. <gülüyor> Belki bir deneyimimiz olacak aslında. Evet. Sık sık söylüyoruz. Kanımca Temmube yapılanması içerisinde ya da yapılanması içerisinde bir ilk bu. İzmir Mimarlık Merkezi. Ancak İlk başta söylediğim stratejiyi ve politikayı çok önemsiyoruz. Gerek ülkenin, gerek kentlerin hem yaşam çevrelerinin hem mekansal olanaklarının niteliklerinin yükseltilmesi ve bu süreçte mimarlığın gerçekten e, önemli gücünü topluma benimseltmek gerekiyor. Bu sadece oda çalışmalarıyla olamıyor. İşte tam da bu noktada, kentin bu bölgesinde kolay yerleşilebilen tam adanda, merkezindeyiz aslında. Evet, yani e, İzmir'in e, Miyad diye tarif edilen planlama ifadesiyle merkezi iş alanının tam da merkezinde ayrıca yakın bir çevrede hatta bu merkezin bütününde özellikle kongre, konferans, sergi ve diğer kültürel aktiviteleri sunabilen çok fazla mekanda yok. Hatta bir başka ifadeyle şu da diyebilir: İzmir bu anlamda ciddi bir mekan yoksulu kent. İşte bu noktada İzmir'in bu önemli bölgesinde Alsancak'ta, işte Kruvazi liman eski Alsancak göre şimdiki İzban İstasyonu ve yaya alanlarıyla bütünleşmiş bir tam odak noktasında gerçekten kentlilere, kuşkusuz öznesini mimarlığın oluşturduğu, mimarlıkların oluşturduğu, böyle çok canlı yaşayan, insanların sürekli mimarlıkla karşılaşacakları, yüz yüze gelecekleri ve kuşkusuz yine mimarlığın bütün katsayıcılığı kat içerisinde sanatın ve kültürün bütün dağlarıyla buluşabilecekleri ve bir de ayrıca özellikle son dönemde Türkiye kentlerinde yani bana göre çok sevindirici bir süreç var yaşanıyor toplumsal kesimler toplumun belli kesimleri yaşam alanlarını sorgulamaya başladılar siyasilerin, karar vericilerin politikacıların bu alandaki yetersizliklerini Sent forumlarıyla, park forumlarıyla falan biliyorsunuz tartışma konusu ediyorlar. Taleplerini demokratik yaklaşımdan dile getiriyorlar. İşte bütün bu o, bahsetmiş olduğum, özetlemeye çalıştığım, işlevlere de yanıt verebilecek, ANFI, konferans salonu, atölye çalışmaları gibi, bir hedefimiz var. Mekansal olarak da bunlara doğrudan yani bu e, adını koydunuz. amfi, e, konferans salonu ve atölye alanlarının tam da karşılığı olan mekanlar da özellikle tasarlanmış durumda. Belki de içerisinde. en ayırıcı özelliği bu yapının bu. Hani şimdi zaman zaman bir yapının içerisinde herhangi bir yapının içerisinde sığışmak, tandıla yerleşmekten öteye tam da bu işlevlere yönelik tasarlanmış hmm. bir alan. Küçüküktü, büyüğünü bahsedeyim isterseniz bir iki cümle. İçinde bulunduğumuz yapı e, İzmir'in özellikle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başındaki yarı sömürge ilişkilerini şekillendirdiği depolama bölgesindeki eski tekel depoları olarak bilinen bir yapı. İşte bunun bir tanesini satın aldım mimarlar adası ve başta paylaşmaya çalıştığımız işlerle işlevlendirmek üzere girişimlerde bulunmuştu. Tam da bu noktada gene ifade etmeye çalıştım mimarların yenilikçi ve yaratıcı yüzü aslında koruma kavramıyla da buluşturularak yani var olan bir yapı, bir kentsel yapı stokunun bir parçası bu anlamda yeniden işlerlendirilerek hem kent yaşamına katıldık hem de bahsettiğim bu yeniden işlerlendirme pek alışık olmadığımız, evet. aslında hepimizin de biraz deneyimleyerek öğreneceğimiz, performansını belki de bu anlamda süreç içinde ölçebileceğimiz. Ölçeceğiz bir noktaya evrildik. Umarım güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet, Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Kentin tam ortasındayız. Bir yandan eğlence alanlarına, eğlence mekanlarına çok yakınız gece hayatının kaynattığı bir kent parçasına. Belki ne bileyim başlangıç noktası olarak noktayı mimarlık merkezine koyduğumuz zaman 100 adım çevresinde bir, yani nasıl diyelim, 4'te 3 alanda yürüdüğünüz zaman 100 adımda sürekli denize ulaştınız bir noktadayız. Hep sürekli kordona çıktığımız bir nokta var. Bir yandan dediğiniz gibi diğer taraftan ana ulaşım akslarının, ana ulaşım akslarına da bir denize olduğu kadar yakın. Aslında çok kolay ulaşılabilecek ve belki de benim her zaman aslında şaşırdığım kentin tüm en yoğun hayatının, Hemen komşusu olan ama gece ya da gün içerisindeki kullanımı da çokça çeşitlenmemiş, ee, pek çok anlamda da altıl kalmış olan bir yapı stoğunun bir parçası aslında şu anda içinde bulunduğumuz mekan evet. ve çevresindeki tüm yapılar da aslında şu anda restore ediliyor. Ben bunu bir değer olarak da görüyorum tam sizin dediğiniz anlamlarda. Hem tarihsel anlamda belleğinde kentin aslında burası var, hem de yakın endüstriyel geçmişinde de pek çok çalışan için, işçi için ya da mühendis için de aslında bu alanın bilinirliği var. Hem bir yandan işte dediğimiz gibi liman, hem Kruvazer Liman hem de ana ticari limanın hemen komşusu, hemen yanı başında. O yüzden burası bence tam bir elektroşok kentin bu alanına yapılmış olan hani şeylerden bahsettiler işte bunlar kaputtur projelerdir vesaire falan gibi bu bina hem kendi işlevi hem şimdi bir binanın bir kabuğu var dıştan yaklaştığınız zaman binaya içi hakkında çok fazla veri vermiyor ama içinde de tam olarak biraz önce sizin programa dahil dediğiniz işte amfi, konferans salonu, atölye alanları, ofis, kütüphane olarak özellikle tasarlanmış mekanları var. E, bu da aynı zamanda o Akapuk durumda en e, can alıcı belki noktası. Ne diyorsunuz bu yorumda? Çok güzel katılıyorum. Benzeri şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Aslında bu kentin diğer alanından bakıldığı zaman da bu tür mekanlara inanılmaz derecede büyük gereksinim var. Çünkü İzmir dediğimizde aslında küçük bir kentten bahsetmiyoruz, Avrupa ölçeğinde. Hatta şöyle bazen e, sizce de diyorum ben, e, Avrupa'da İzmir'den büyük iki ya da üç kent vardır. Nüfus büyüklüğü açısından bakıldığında. Şimdi bu niteliklerle bu kenti aslında insanların, kentlerin, yaşayanların yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek, destekleyecek çok ciddi kültür sanat etkinliklerine ama ben e, popüler söylemdeki biçimiyle ifade etmemeye çalışıyorum. Bu anlamda işte burayı, yani bu mekanı, İzmir Mimarlık Merkezini tabii ki öncelikle mimarlıkla kentli buluşturmak adına, kentte canlı bir mimarlık kültürü oluşturmak adına e, tanımlarken bir başka boyutuyla da aslında tam da bir kültürel odak alanı olarak tanımlamak istiyoruz. Hani zaman zaman kamu kurumlarının bürokratik yapısının dışına çıkabilen, bu anlamda kavrayıcı, e, özellikle ente herkesinden ilgi grubunun çok rahatlıkla bazı organizasyonlar gerçekleştirebilecekleri dolayısıyla karşılıklı etkileşim içerisinde ve bu yapıya her geldiklerinde de bir mimarlıkla karşılaşabilecekleri mimarlığın bir başka alanıyla bir başka aksıyla buluşabilecekleri biraz mimarlık soluyabilecekleri kuşkusuz bunlar hedeflerimiz ancak gerçekleştirilmesi tabii bir zamana meslektaşlarımızın katkısına katılımına bağlı biz yönetim olarak belli bir çabayı göstereceğiz ancak şunu söyleyebilirim, gerçekten göstergeler ve ivmeler son derece olumlu. Mesela henüz daha biz burada işte bir buçuk ayımızı doldurduk. Bu anlamda bile bakıldığında tam anlamıyla yapı işletmeye açılamadı. bir enerji gereksinimini şey tam anlamıyla çözemedik. Buna rağmen çok ciddi talep oluşumu da başladı. Aslında arzu ettiğimiz şey biraz da böyle bir şeydi. Yani burası günün her saatinde bir takım etkinliklerin, bir takım programların, yaşama geçtiği, insanların kentin bu merkezinde hani bir yarım saat, 25 dakika, 30 dakika bir boşlukları varsa ya gideyim orada mutlaka bir sergi, bir söyleşi, bir tartışma bir forum, bir konferans, bir kongre bir şeyler vardır diyebilecekleri belki bir çay kahvesini içebileceği i̇şte bu arada kütüphaneden elektronik sayısal ortamlar nedeniyle belki dünyaya da bir parça eklemlenebileceği bir takım hedeflerimiz de var. Umuyorum bunların gerçekleşmesi için ee, ...en zor olanı başardık diye düşünüyoruz. <gülüyor> diğer, Yok şu an. Kesinlikle. <gülüyor> diğer yandan e, bu bizim için tabii ki başka bir e, şeklinde keyif verici... ...bütün meslektaşlarımızın da mekan organizasyonu anlamında... ...yani mimari kararlar ve uygulama biçimleri anlamında da tepkileri son derece olumlu oldu. Bu aynı zamanda bahsettiğimiz, biraz daha hedeflediğimiz <gülüyor> programlar için bizi e, motive eden bir yaklaşım oldu... O açıdan doğrusu şunu da biz de gururla söylüyoruz artık. Yani çoğunlukla hani istesek istemesek de batıya falan gittiğimizde biraz özeniyorduk yani bütün mekanlara girdiğimizde. Biraz mimarlıkla daha fazla karşılaşabilen bir takım şeyleri gördüğümüzde şimdi artık Türkiye'de çok rahatlıkla bütün dünyaya sunulabilecek bu anlamda bir merkez var. Bundan sonraki sorumluluğumuz tam da konuştuğumuz gibi bu yapıyı bu işlerlerle zenginleştirip sürdürülebilir bir, olmak. Çok güzel. Mimarların gözünün aradığı, kentte aradığı şeyi, kendilerini yapabilme imkanlarına sahip olduğunu ya da bunu gerçekleştirdiğini bu mekana girince ziyaret edenler görecekler bence. Mutlaka belki de şöyle bir şey söylemek lazım. Bilirsiniz, Mimarlar Odası genellikle bugüne kadar haklı ve doğru olarak e, kentsel politikalara evet. karşı biraz eleştirel durmuştur. Hatta bu, bu nedeni, nedeniyle hep karşı duran, bir şey üretmeyen bir yapı gibi hep algılanmıştır ya da öyle algılatılmıştır. Esas öyle olmamakla birlikte. Şimdi biz bu algıyı biraz da fiziki olarak bir mekansal donanımla da kırmak istiyoruz. Yani e, burada çok önemsediğimiz iki üç şeyden bir tanesi bu. Bir diğeri de aslında koruma kavramı, kuşkusuz devre mirası, bu müthiş zenginliği dondurmanın ötesinde günümüzün mimarıyla buluşturarak da yaşamak atabilmek. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde geldiğimiz noktadan doğrusu hem umutluyuz hem de e, bu kent için müthiş bir eksikliği giderdiğimizi düşünüyoruz. Gerçekten de belki Türkiye'nin birçok yerinde olmayabilir. Hani bir konferans salonu, bunu e, destekleyen bir amfi, bunun ikisini birlikte bütünleştiren ve işlevlerini zenginleştiren büyük bir e, fuaye ve sergi mekanı, bunları destekleyen kütüphane, atölye çalışmaları gibi bir, birbiriyle çok yani çok şeffaf ilişkiler kurabilmiş mekan donanımı da çok fazla yok. En azından benim bildiğim kadarıyla çok fazla yok. Bunun da bu tür e, aktiviteler için önemli bir e, avantaj olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar ki deneyimlememizde bizim en çok gereksinim duyduğumuz süreç bunlarda. Örneğin bir öğrenci çalışması yaptığımızda, hadi mekan arayışları. Bunu gerekçel olarak söylemiyorum. Tabii ki mekana insan rahatlıkla işlevlerle ilerleştirebilir ama bunları gözeterek bir mekan tasarlanmış olmak Hı. önemli bir ayrıcılık oldu. Peki değil. o süreci biraz anlatın isterseniz. Yani nasıl bu bina mesela seçildi, odanın imkanları ve üyelerin kabiliyetleri öyle değil mi? Yani sunabildikleri nasıl proje çerçevesinde örgütlendi tasarımında kimler dahil oldu ne kadar bir süreyi kapsadı biraz da şeylerden bahsetmekte evet. yani bu işin külfetli ve zor esas organizasyonu evet. dayanan e, kısmından da bahsetmekte bazen de. şöyle bir şey söylerim arkadaşlarımla paylaşırım Dünyada çok zor işler vardır ama en zor iş giden çok mimarlı bir şeye karar verebilmektir. Doğru. <gülüyor> Bu çok doğru bir tespit. Şundan dolayı her mimarın kendine özgü olarak biraz mimarlığın doğasında bulunan yaratıcılık nedeniyle farklı düşünce, farklı analitik yaklaşımlarda bulunması kadar doğal bir şey olmuyor. Şimdi biz burayı aslında bir geri planda şöyle bir süreç daha yaşandı. Bu yapılar, imar planlarındaki kullanım türü buralarda ticari seçenek, konut bölgesi diye geçiyor tekelin özelleştirilmesi sürecinde bunların imar planları değiştirilip yüksek yapılar falan yapılmak üzere bir girişinde bulunulmuştu. işte tam o aşamada 2000'li yılların başıydı yanılmıyorsam, Mimarlar Odası bu yapıların yani İzmir'deki tekel depoları diye bilinen depo kompleksinin özellikle kentin mekansal belleğini oluşturması bağlamında korunması gerektiğini belirterek koruma kurullarına başvurdu. Kurul da bu gerekçeyi ve bu talebi doğru bularak bu yapıları korunması gereği bir kültür mirası olarak tanımladı. İşte tesadüftür ki daha sonra da bu yapılar bir şekilde özelleşme sürecine girdi. Satışa çıkarıldı. Biz özelleşimi idaresinden bu parseli satın almaya çalıştık. Tek başına tek parsel olarak satmadı bize. Hı. Burada çünkü bu depo kompleksi dediğimiz yer, yani teker depoları kompleksi dediğimiz yerde iki ayrı imar adasında yaklaşık 6 parsel var. Her parsel var. Çok, çok büyük parseller. Yani. Ve bir şekilde teker e, kamu ya da kit, kamu ikisayet teşekkülü niteliği zamanında bu parselleri birbirine geçirgenle kullanmış. Bir takım konveyörlerle, merdivenlerle, çelik köprülerle filan. Aslında tek bir yapı gibi de çalışmış bunlar bir dönem. Sonuçta ayrıldılar ve burayı satın aldık. İşte satın aldığımız noktada da asıl büyük problemimiz başladı. Şimdi mimarların kendilerine bir yer tasarlaması nasıl olmalıdır? Nasıl bir ele alış biçimi? Ee, hani zaman zaman literatüre filan da çok tartışılır. Günümüzde belki bir parçada bir şey katılımcı tasarım deneyelim mi gibi bir yola şeyimiz oldu. Yaklaşık 30-35 arkadaşımızı içeren bir proje danışma kurulu oluşturduk. Bu danışma kurulunda daha çok bir yandan yönetim kurulunda oluşturulan ihtiyaç programı zenginleştirildi. Bir yandan da genel tasarım yaklaşımları hatta ilkeleri belki diyebiliriz kuşkusuz destek olmak kaydıyla saptandı. Bu genel değerlendirme ölçütleri içerisinde 3 tane arkadaşımız ofis mimari etütler önerdiler. Bir tanesi üzerinde yoğunlaştırıldı. İşte konsept proje diyeli 2 artı 1 mimarın hı hı. E, bir e, çalışması oldu. Daha sonra e, uygulan projelerini e, mimar arasının personeliyle yürüttük. Aynı zamanda teslimli yapı olmasıyla röleve proje restitüsyon aşamaları gerçekleştirildi. ve 3 e, ayrı düzeltiyorum. 4 ayrı ihaleyle de yapım aşamasına geçtik biz bütün kaynaklarımızı mimarlardan edindiğimiz için kaba inşaat ihalesini mimar zorunluluğu getirdik müteahhitler için. iç mekan için ayrıca diye mimarlık işleri diye tarif ettiğimiz ince yapı ihalesi için de mimar koşulu getirdik. Elektrik tesisat ihaleleri, mekan tesisat ihaleleri kapsın dört ayrı ihalede süreci tamamladık. Yaklaşık bir yıl projelendirme sürecimiz oldu. iki yılda yapım sürecimiz oldu. Yani üç yılda bitirdik. Finans kaynaklarımız bir büyük bir bölümü kendi öz kaynaklarımızdı. Bir de Mimarlar Odası'nın Genel Merkezi ciddi bir katkıda bulundu. Özellikle yapıyı alırken çünkü onda belki dinleyicilere paylaşmak yarar var. Biz bu eski depo yapısını 4 milyon liraya satın aldık yaklaşık. 5 milyon lira kadar da işte hem restorasyon hem de yenileme çalışmalarında kaynak kullandık. Peki şey denilebilir mi şimdi siz bunu anlattıkça aslında bir sivil toplum örgütü ve bir meslek örgütü aslında o da e, kendi meslek alanına dair e, yaptığı ve kente bir şekilde armağanı olacak olan bu yapının yapılma sürecini de aslında e, oda normları her neyse ya da orada deneymek istediği şeyler her neyse onları da deneyerek gerçekleştirdiği denilebilir mi? Yani bir yandan çünkü katılımcı tasarımdan bahsettiniz. Kente dair bir şey yapılırken evet. katılımcı tasarımdan ve meslek profesyonellerinin bu katılımcı tasarım sürecinde yer alması. iki e, kent içerisindeki Endüstri, bir endüstri mirasının dönüştürülmesi anlamında bunun nasıl dönüştürülebileceğini ve nasıl işlen, deniştevlenilebileceğine dair yine burada program anlamında ve tasarım sürecini örneklemesi anlamında yine bir örnek teşkil ediyor. E bir yandan da biraz önce şeyden bahsettiğimiz işte yapım e, sürecinde, inşaat faaliyetlerde mesleğin e, daha şöyle diyelim, nitelikli mekanların yaratılması için mimarlık mesleğinin diğer e, müteahhitlik ya da benzeri e, gruplarla nasıl çalışma zorunluluğunun kurulabileceğini. E, bunların hepsini aslında sağlayan yöntem denemiş gibi. Aslında, söylediğim gibi biraz zorluklarla birlikte <gülüyor> belki de şöyle bir yalnız avantajımız oldu veya kolaylığımız oldu diyelim. O da şu. Şimdi mekan ortaya çıktıkça meslektaşlarımızın ilgi ve katkısı da yoğunlaşmaya başladı. Evet. Mesela en son şöyle tanımlayabilirim. Şimdi bu bahsettik projenin yapım sürecine ilişkin. Bu arada denetim süreciyle ilgili gene meslektaşlarımızın katkısı yani yapım kontrolü. Aynı zamanda e, yapı komisyonu diye bir komisyonumuz sürekli olarak inşaat boyunca ilgi gösterdi. Daha sonra geçici kabul komisyonlarımız gibi yani toplamda belki 40, -40 geçen meslektaşımızın doğrudan katkısı var. Ve hatta birçok meslektaşımız, çok keyifle söyleyebilirim bunu, kendi ofisini açmadan bu inşaatı denetleyerek ofisine gitti filan. Hiçbir şeyde yok bunun maddi bir karşılığı olmaksızın. Kuşkusuz sonuçta ciddi bir çabanın, ciddi bir girişimin gerçekten çok doğru bir politikayla da buluşması insanları da bir anlamda yöneltebiliyor. Ya da bunu şöyle tanımlayabiliriz belki, biraz daha aidiyet duygusunu geliştirerek o katkıyı zenginleştirebiliyor. Ama dediğim gibi mimarlığın doğası aslında biraz e, bireysel bir meslektir mimarlık. O nedenle de bilirsiniz dünyada en az ortaklık mimarlık ortaklıklarıdır ticari dünyada. Çünkü e, kaynağında veya öznesinin yaratıcılığın oluşturduğu bir meslek alanında çoğalabilmek çok kolay değil. Çok haklı olarak bir de hani bir yandan mimarlığın yaratıcı, yenilikçi yüzü derken... Bunun aynı zamanda bir tasarımın sonsuz zenginliği kavramı da var. Şimdi bunların hepsini birden bir yapı alanına indirgeyebilmek bizim için gerçekten biraz e, keyifli bir yorgunluk oldu diyebilirim. Yani çok tartışmalı filan böyle hararetli ama sonuca baktığımızda e, tabii şu baskılar da yoktu üzerimizde. Bunlar da belki de bu çalışmayı biraz daha kolaylaştırdı. Hani biz bir ticari yapı olmadığımız için e, böyle bir kar e, endeksli veya kazanım endeksli bir beklentiden çok mekansal kazanımı önemseyerek hareket ettiğimizden belki biraz daha diğer yapılara göre, diğer organizasyonlara göre rahattı. Ancak şunu bir kez daha keyifle söyleyebilirim gerçekten ki buradaki birçok mekan kurgusu da aslında geçmiş depo döneminde kullanılan işlevi de yansıtan bir kurgu içerisinde. Yani burası yepyeni bir şey var. Öyle bir projelerini belki önümüzdeki günlerde açacağız aşağıya. Onu hani, e, evet, e, görsünüz, yani, i̇rdelendiği zaman da pek çok rahatlıkla buradaki mekan örüntüsünün de aslında şeyden çok farklı olmadığı e, yenilemeye rağmen Hı. mevcut e, eski binadaki mekan kurgusunun korunduğu kuşkusuz yeni işlere yönelik olarak da yeniden tasarlandığı bir e, aşamayı gerçekleştirdik. Bu açıdan e, geldiğimiz noktada bizim en çok önemsediğimiz nokta, şey, biçim şu kentlerin özellikle İnsanların kent kültürünün gelişmesinde, kentlileşmelerindeki sürecin desteklenmesinde, kuşkusuz mimarlarda dahil olmak üzere mekanların ve programların yerinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Ee, belki katılım sayıları her zaman çok olmayacaktır ama insanlara sundukça değerlerinin artacağını, değerinin artacağını ve giderek onların korunabilen, yaşatılabilen ögeler olması doğrultusunda ele alınacağını düşünüyoruz. Şimdi böyle bakıldığında mesela bu yapı yapıldıktan sonra bize gelip giden üye trafiğimizde bir artışı oldu. Belli bir ivmeyle. Bu programlarda da gündeme geldiğinde ciddi bir içerik kazanacak diye düşünüyoruz. İzmir'in bir başka özelliği şu. Belki onu da söylemekte yarar görüyorum. Şimdi İzmir'de 6 tane mimarlık okulu oldu. Bu önemli bir öğrenci potansiyeli var demektir. Bu okulların bir bölümü de Biraz kent çeperlerinde kampüs şeklinde örgütlendiği için mimarik öğrencilerin merkez ilişkileri daha zayıf. İşte biz tam da o noktada o merkez ilişkisinin bir odak alanı da olmayı aynı zamanda hatta belki bazı hocaların bazı derslerini filan yürütebilecekleri bir mekan sunumu içinde de olacağız. Bu aynı zamanda geleceğin mimarlarını şimdiden meslekle, meslek pratiğiyle, meslek ortamıyla buluşturmak gibi de Ayrıca çok önemli bir temel hedefimiz var. Ben bu yapının hem kentlerin hem de bu kentte okuyan mimarların hem de halihazırda hazırda meslek pratiklerini devam ettiren mimarların belleğine mekansa anlamda çok fazla şey ekeceğini düşünüyorum. Yani yapılabilirlikler üstüne yeniden konuşulacak bir kısım estetik durumlar yeniden bence ziyaret edilip üstüne tartışmaların başlayacağını düşünüyorum bu fazla büyük bir söylem olabilir ama bu biraz da böyle yani üstüne bir, şey, bir şeyin fotoğrafı üstüne konuşmaktansa onu bedensel olarak deneyimledikten sonra üstüne konuşmak arasında hayatın doğrudan kendisini değiştirmek anlamında çok fazla farklılık yarattığını düşünüyorum ben ben bütün emeğiniz için teşekkür ediyorum ee, sizin ya yani sizin emeğiniz ve tabii ki sizin غıyabınızda da bu işin içerisinde yer almış olan e, tüm mimarların, paydaşların, destekçilerin e, bu bir kente armağan diye düşünüyorum ve e, artık burayı da görünür e, kılmak gerekli e, pek çok anlamda. Bunun da e, karşılığında gelecek olan etkinlikleri e, zaten hani konuşuyoruz. Son birkaç söz alayım sizden. bir dakikamız Bu güzel var. Güzel değerli dinleyicilerimize <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Belki bir de şey açısından bir iki cümle söyleyebilirim son e, noktada. Hı -hı. E, genel olarak e, tasarım kararlarından sonra uygulama gelişti. şöyle genel bir kararımız oldu. E, hani mimarlığın biraz da doğrusu modernizmin e, geri planda olan e, az çoktur felsefesini gerçekten en az malzemeyle uygulamak yani çelik, cam ve betonla e, işi bitirmek, bütün yapısal strüktürel ögeleri açıkta bırakmak, açık bırakmak. Bu anlamda da e, özellikle öğrenci e, veya genç meslektaşlarımıza e, yapı malzemesi, yapı ilişkisini de yani uygulanmış biçimiyle sunmak gibi de bir ne derece başarılı bilmiyorum ama ben, arka planda böyle de bir hedef vardı. Yansımalar olumlu. Birçok öğrenci arkadaşımız gelip dolaşıyorlar falan. Hatta sosyal paylaşım alanlarında çok birisinin güzel. şöyle bir notu vardı. Ya yapı dersi gibi bir mimarlar odası falan mi? gibi. Bunlar güzel insanı mutlu eden şeyler. Fazlasını, ben de çok... da, fazlasını da konuşuruz diye umuyorum. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bana. teşekkür ederim. Hasan Toklalı, daha doğrusu onlara konuk olduk Açık Mimarlık Programı'nda. Herkese iyi günler.